Woken Volkan sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar, günaydın hepinizle Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Öyle böyle bir çarşamba değil, 4 Haziran 2014 çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ses var fald. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ses. Ses deneme. Ses. Hoş A bulduk. A. A S. Teşekkürler. Vallahi güzel müzik dinletti Nege ha. Sağ ol şöyle vallahi kendinizi şarkıları bir araya getirdim sizler vallahi için. Vallahi çok güzel oldu. Bütün e, Türkiye. Kendinizi döktünüz. Evet. Kurtlarını dökmüş bir halde. Hazır bir şey dün. Espriler Ege gene sen vallahi hakikaten trendleri belirleyen adam sensin. Ve seni örnek alıyor pek çok insan. Ne oldu ya? Vali Mutlu da seni örnek alıyor biliyorsun. Oy, Haçan da senin en, en önemli karadeniz. Ya ben onu çok takip edemedim. Ne yazmış? İşte bu hani e, bir, bir fotoğraf var ya böyle vapur geçiyor arkadan da. Önde de bir mavi, mavi minibüs var. Ha, İkisinin evet. suyun üstünde. Tamam, yağmur, Yağmurlu dünyada fırtınaların koptuğu. koptuğu gün. Ve dünyanın her Koptu. yerinde afat denilebilecek bir olayın yaşandığı İstanbul'da. Ee? Ya afat, afat, afat. No, ne olmuş? İşte orada o fotoğrafın altına işte orada... Ee, minibüsü kullananın temel reis olduğu uy gibi bir böyle <gülüyor> ben tweet'i gördüm tweet'te mi öyle yazmışım ben, ben bilmiyorum olayı şoförün kim olduğu pelerlende temel ustaymış temel reis oldu ey geceler daha diye bitiyor ben müsaadenizle bir bakacağım ona lütfen baka, bakarak olursanız Oktay Bey bakıyorum evet. ondan sonra vallahi işte bu Bütün aksan esprisi artık ne yapacağını şaşırdım yani run taklidini de yapsın falan diye. Nilgün <gülüyor> Belgün'ü örtüyor. Nilgün Belgün de iyi yapar. Aslında ben dedim ya işte bu zamanda biz hep gündeme getirdik. Ay. Fıkralarla Türkiye, fıkralarla Türkiye, fıkralarla Türkiye, fıkralarla Türkiye. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Nasıl? Oktay? Okuyayım mı? Evet. Hadi oku. Tamam. Ama aksanla okuyacaksan. E ben ne, ne, önce... ne yazıyorsa onu okurum Hayır, ben. Kendi yorumumu katmam. Yorumunu katma Çünkü canım. Çünkü espriyi bozarım. Tamam peki. Yani ondan korkarım. Ee, bakalım okuyabilecek miyim? Çünkü ilk defa okuyacağım kelimeler de var. Mini busu ile deniz seferlerini paşlatan cesur kaptanun Temel Reis olgiyi öğrenildi. Hayırlı yolculuklar. Kadar ben saygılar. Yani ona kadar giderdik yani <gülüyor> bu espriye göre çünkü bu <gülüyor> sırada doğru devam Güzel, eder. güzel, güzel. güzel. Alttaki yorumlarda gayet eğlenceli. Vallahi aa, hakikaten ben çok takipçisi varmış. Aslında hakikaten yani yeni Türkiye dediğimiz <gülüyor> fıkralarda Türkiye Cumhuriyetiymiş. <gülüyor> ben gayet memnun olmaya başladım <gülüyor> Ya Kralarla işte, Türkiye Cumhuriyeti olsaymış keşke programın ya çok, adı ya. Bak i̇lk onu seyrederken aynı hani bir rahatsız oluyordu ya. Doğru. Böyle bir irite oluyordu bir şey iyi falandı. Ama sonra alıştıktan sonra o nasıl bir haz verme basıyor alttan ya, alttan. Nasi şey duymayınca. Nasıl, duymayınca bak Oktay değil mi? Nasıl şeyi yok zaten o kadar şey yapılmış cevap verilmiş tweete. Yani bir tane nasıl yani, şey cevap veren olmayınca ben ne anladım bu fıkralardan. O yüzden konu ile. kapanmadı zar. Evet, halim mutlu. Saa. daha az önce de afat dedi. Hiç onlara bir şey demiyorsun. Ben afat gelmesi bana çok güzel geliyor abi. Afat benim ağzımı doldurmuyordu. Tam ya yarım dolduruyor da böyle şey oluyor. içimi örtüyor. Afet deyince çünkü güzel kadın, afat deyince su baskını, lahm taşması, ya çamurların taşınması veya çeşitli olaylar. Çeşitli olaylar. İstanbul Valisi'nden gelen tweet şu anda her şey yerine oturdu Çünkü dün akşam herkes bir şey Aksan esprisi yapıyordu Twitter'da <gülüyor> ve Twitter'da şaşırmış buna Anladığım Yazık kadarıyla 140 karakterde nasıl aksan esprisi yapılır Yeni aksan esprisini yapan şive. adamı bu da gerçekten kimse anlamış Ben de Yani tabii canım sen bir sonuçta şeysin e, Nesin sen? Nesin sen ya sen sembol dediysin sen bir, bir şeysin. Bir kanat önderisin abi Diva'yım, diva. Diva ha ha. Aynen öyle. Divasın. Yıllardır burada Karadeniz'i takip. Uy haçan dedik. E, Daha dedik e, yani. Ama hiç vali mutlu kadar ses getiremedi. O zaman e, biz o zaman de de Ankara bir... Ankara valisine mi çıksak acaba ya? Sayın, Ankara, sayın valim. Sayın valim. valim bu şekilde meclis üyesiniz. Espirileri bize arkadaşımız yapsın falan. Ya da tamam madem sen o işi bak, hakikaten zor. bak hep vali o. mutlu konuşuluyor evet. eğer valiler bence hani kıskanıyorlar mıdır bir, eğer valiler şeyi varsa niye Adana valisi arası. de konuşuluyordu yani konuşuluyordu işte onunki hani biraz daha tabii, başka hani tabii. böyle hani e, onda küfür esprisi var e, daha şey, çok Twitter'da mesela böyle aktif olmak efendime söyleyeyim e, böyle yazdıklarıyla ses getirmek falan pek çok vali bu konuda. Muzdarip ve onlara da... Felomen vali, vali lazım. Evet. Yani bunu, bunu Ankara valisi de özeniyordur. İzmir valisi de özeniyordur. Çeşitli var. Şimdi burada bilmem 84, 81. 81 il mi 81, 84 mi? 81, 81. ilin valisini saydırtmayın bana. Zaten son valiler kararnamesi. Diyorsun. Olaylar hep olaylar. yani. Olaylar olaylar. Bence e, çeşitli valilere bütün valilere şey yapmak lazım. Aynı hizmeti sunmak lazım. Sadece Ankara valisine değil. Her vali İstanbul Valisi kadar değerlidir. Değerlidir. Tabii ki. Çok güzelmiş ya. Hakikaten. Teşekkür ediyorum. Çok güzel yapılabilecek bütün şeyleri yaptın Fahir. Teşekkür yani ediyorum. Sağ olun. Yorumları yaptın. Estağfurullah. Ee, tebrik ediyoruz. Tarihi af geliyor. Herkese bir müjde verelim. Evet. Ee, bu tarihi aftan yararlanmak isteyenler e, bize başvurabilirler. <gülüyor> ee, kimin ne kadar ne borcu var. Meclise sunulan yeni tasarıyla 30 Nisan 2014'ten önce kesilmiş vergi cezalarının gecikme zammı tamamen silinecek. Ana paranın da %50'sinden vazgeçilecek. Bu vergi affı düzenli aralıklarla çıkıyor değil mi? Yani e, düzenli aralıklarla çok ve tarihi mi? olarak çıkıyor. Yani amaç bu kadar büyüğü çıkma dayagi. Ee, ana paranın da %50'sinden Çünkü vazgeçilecek. Çünkü ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi Aynen. var o yüzden. 120 liranın altında trafik cezası borcu olanlar bunu hiç ödemeyecek. Ondan sonra. Örneğin kırmızı ışıkta geçme, yanlış park etme, e, emniyet kemeri takmama gibi trafik cezaları 80 lira... Ee, SGK'ya olan borçların tümü yeniden yapılandırılacak. Hangi tarihe karar demiştin? Ee, 30 Nisan 2014. Hay Allah. Bu zamanında ödeyen bizim gibi böyle ne yapacağız abi nasıl ödeyeceğiz falan diye böyle şişenlere şey yok mu? Siz de biraz hoş falan diye geri. Vallahi Yoksa ödemeyenlere bir onlara, güzellik var. Onlara bir küçük şey olsa gönülleri alınır gibi geliyor küçük da. Küçük böyle bir kutu bir lokum veriliyor. Belliyor mu? Tabii bir, bir lokum var. Enayi lokumu diye 750 gramlık kutular Şu var ya. Şu arkadaşlara da bir enayi lokumu verin diye şey oluyor mu? Ya ana paranın niye yarısı alınmıyor? Hakikaten o da çok şey değil yani sonuçta böyle bir hani tamam gecikme zammını anlarız. Yapılandırma yapılandırma. Ya vermeyenlerin de. vergisini ödesin. Daha doğrusu verenlerin vergisini ödesin vermeyenler. Mesela bir sonraki dönem için. E, e öyleye denk geliyor. Böyle bir şey olsa. Onları bir şeyi yüzde50 affedilsin o zaman onlara da. O zaman. Zaten öyle yarısı ödenmeyecek, ödenmiyormuş Çocuklar, demedin mı işletiyoruz, devleti mi yani böyle bir şekilde bir değişiklik. Ne bileyim bir karar alınmış biz de onu uydurmaya çalışıyoruz. Valla öyle herkes bilmiyor. Alınır öyle, öyle karar da alınır ya. Belki öyle bir tevatür de olabilir hani işte bunlar affediliyor şöyle oluyor böyle oluyor diye. Yok dün Sayın Başbakan, e, Sayın Başbakan e, biz AK zaten Parti. Bizatihi kendisi mi söyledi? E, kendisi söyledi evet. Yüzde 50 affedilecek dedi mi? Yani büyük ana paranın büyük aflar var, şunlar var. Zamanında kalan. verenlere en ay lükümü dedi mi? Onu deme. Onu, Onu demedi Ya demedi. o, o hmm. benim şeyim. Bu 750 gramlık lokumlar var, ya, çifte kavrulmuş. Aha. Benim kafamda o tip bir şey var. Keşke bir, e Yani neşmelendirecek. Var? Ne böyle az? Aa bak. Ne çok? Ne, neler tam, var? Tam yani kararında bir miktar o. 12 liranın altındaki karayollarındaki geç, geçiş ücretlerinde tebligat yapılmayarak vazgeçilecek. Mesela geldi mesela İstanbul Ankara. Şey, haberin bile olmayacak onun. Tamam geçtin gittin. Haydi bakalım. Hoppa en güzellerden bir tanesi bu. Ee, borçlular taksit ödemelerinde 6, 9, 12 veya 18. 15. Maalesef. 15 e Aa, ayıp olmuş ya. 15 e ayıp. Niye 15 15 ya? isteyenlere bir enayi lokumu. Bir ha de bu saydığın neydi? Ben taksit onunla... imkanı. Taksit imkanımı. 15 evet, taksitte çok imkanı. ayıp olmuş. Tercih edebilecekler. Ee, ondan sonra Cema. Acaba... Biz yatırdığımız vergi geri alabilir miyiz acaba? Biz onu geri alsak. Tabii. Yalnız tabii ki buradan sigara yasağına uymayan tiryakiler. Efendim bunun cezası şu kadardır bu kadardır yazıyordu. Ben onu havalı havalı içerim öderim diyenler o cezayı haşağı. Tabii Haşa, çünkü sigara ayrıca bir hassas, Hayır, hassas dediğimiz... Var var ondan sonra. Ee, ha Kesilmiş vergi cezalarının ödenmemiş kısmının %50'si veya bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının. Veyaymış. Ve veya. Ya da ve. Yani karışık yine. Yani karışık. Karışık. Karışık. Ee, bakanlar kurulu gerek görürse borç taksitlerinin ödenme süresini bir yıla kadar uzatabilecek. Biz bakanlar kurulu mı çıkacağız mesela ben hep bir şey oldu. Bakalım nasıl yaparız şey yaparız biraz esnaf olun. <gülüyor> Bakanlar Kurulu'nda da kimi seçip konuştuğun çok önemli abi. Ya, böyle yani, bir doğru. böyle elip, elipistik bir masa var ya. Orada yani eskiden herhalde tarafına... konuşulacak Muammer Güler'le falan konuşmak lazımdı ama görevde alındı yani. Şimdi nasıl Muammer kimi Güler, biri, evet. birini seçip onu böyle göz teması kurarak konuşman lazım. Şimdi girdiğini düşün sözlü gibi. Heyet'e çıktın gibi düşün ya Bakanlar Kurulu'nda çıkacaksan. Çıkıyorsun. Biliyor konuşacağım bu konuyu? Genç bakanlara. Hapalarlar. Onlar bu... yenidir orada. O yüzden hemen kapıya bakarlar. Nasıl genç bakanlar? en genç bakanlardan biri Ali Baba Can mesela. Ya spor bakanları falan. Suat Kılıç vardı mesela. Ha. Hadi. Onun yerine e... Onun yerine yine genç bir bakan var. Genç bir bakan Onlar var. Onlar mesela yeni oldukları için orada kapıdan kim girdi hemen bakarlar. Eski bakanlar, bakanlar önündeki evrağa bakar bir şey. Oradaki en büyük hata mesela Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir şey konuşurken Milli Eğitim Bakanının gözüne bakmak. <gülüyor> evet, o da Al yanlış işte, olur. Birinci dakikada kaybetti. Bana niye bakıyorsun falan da diyebilir. Ay vallahi çok zor siteler. Zor tabii. Abi, zor. En iyisi en başında ödeyeceksin. En başında ödeyeceksin. En başında abi, ödeyeceksin bu kadar, ödeyeceksin, kadar hiç, gerildim, hiç bir lokum da yemiş olursun üstüne. Ee, bu da sana ağzın atlanır. bir de bir can şenliği olur yani hiç o kadar üzülmenize gerek yok. O zaman biraz daha dünya dışı e, olaylardan bahsedelim. Aa, dünya evet. dışı zeki varlıklar mı? Zeki varlıklar değil de gezegenler. Ama onlar gezegen, da sonuçta kur, bir bak. de bana hiçbir anlamı yok. Yani Kuru böyle din... bir park yapmışsın sanki içindeki e, kimse cim, oynamıyor sulu, gibi. Sulu, sulu gezegen. Sulu gezegen mi? Sulu, sulu. İri, iri bunlar. Evet. <gülüyor> Yüzeyi dünyanın, dünyanın kabuğuna benzeyen. Ve e, bilim Yüzü... insanlarının mega dünya dedikleri gezegenin varlığı e, mega aç dünya açıklandı. Ne kadar Toplattı çok, bir site ismi gibi. Yani, mega, dünya. mega dünya Ataşehir. <gülüyor> Sen böyle inşaat projesi gibi bir isim yani daha. Hmm, mega dünya. Hmm, mega dünya. Hmm, çok güzel 4 alışveriş merkezi. Ve adam başı güzel bir 8 tane Az, az önce de Fahir güzel bir o mega dünyadan bir radyo istasyonunun şeyini yaptı fark etmişsiniz. Mega ne? Dünya. ya. Teşekkürler ikiniz şey daha kimsiniz konuyor. Ne derler o? Ne Aa, oldu projesi diyor. Okay. <gülüyor> evet, Şimdi aynısı. Heh, dünyanın söyleyeyim. aynısı demişler. Aynısı. Bir farkı var sadece. Bir fark var. 17 kat büyüklük. 17 kat büyüklük bizim basit hesabımıza ben. göre 17 kat ağırlık mı oluyor bizim vücudumuzun? Yer çekimi tipi bir şey değil. İndiğimiz anda üstüme bir ağırlık çöktü. <Gülüyor> Vallahi şey gibi şapşak gibi yapışırız ya. Yer çekimi değil de mega, mega yer çekimi değil. Mega de yer, yer çekimi her Kafa şey orada bir mega ile. Ondan sonra? Mesela burada bir ton orada megaton. Mesela burada <gülüyor> site orada Sabuk mega, mega site. site. Ondan sonra ben o şekil. Mega kat sayısı var. Çok güzel. Ee, biraz da uzak yalnız. Azıcık ee, uzak. 560 ışık yılı uzaklıkta ki bir yıldızın yörüngesindeymiş bu. Hmm. Yani e, e zaten hep gezegen dediğin yıldızın yörüngesinde. Bir şey sorabilir miyim? Tamam işte 560 ışık yılı gidiyorsun biraz daha o, gidiyorsun sonra. O yıldız 560 ışık yılı. Tabii evet. Bir de şey güneşten güneş ölçülür abi. 560 ışık yılı mı? 5.6 mı? 560. Çok. Meay. Meay. Çok. Meay. <gülüyor> Çok da şimdi May mesafeler May yaklaştı abi. Meay. Tabii uzakları yakın eden. <gülüyor> Bir durumumuz var da. Mega, mega dünya dünya Mega Bir şey sorabilir miyim meğer? Buyurun tabii biz anlamadık İngilizce'nizi demin. Şimdi e, biz bu 560 ışık yılı ötesinden gördüğümüz şey belki de şu anda mesela batlamış da olabilir mi? Batlamış olamaz. Çünkü Hı. böyle çok e, şey böyle dürbün gibi şeylerle bakılıyor faiz. Tamam dürbün gibi bakılıyor da şimdi 560 ışık yılı önce ya geliyor ya ışık. Gördüğümüz şey en... En son gördüğümüz 560 yıl öncesinin görüntüsü. Evet yani 560 Belki siteleri yaptılar orada yani. Ki düşün mesela Çukur bak 10 sene önce var mıydı? Yoktu. O, o neyle baktığının alakalı değil mi ya? Ya bilmiyorum işte onu neyle bakacağız zaten. Değil değil mi? Işıkla <gülüyor> oradan da. Daha Tabii. da ötesine Yani belki de şey oldu. An itibariyle. Yok. Son Çıktın yolun 560. ışık hızında gitsen gene 560 yıl sürecek yolun. Gittin geldin Gittin, Allah. Gittin gezegen yok. Nerede ulan gezegen? Megasite nerede? Abi. Efendim işte onu bir şey yaptık. Başınızı şişirmeyin efendim. <gülüyor> o patladı. E o zaman orada kıyısında köşesinde... Ciğerci kedileri gibi olduk ya. Şey böyle habire bakıyoruz. Evrene. Çok büyük ya. ya. Birine gidemiyoruz. Çocuklar çok büyük. Yani işte dünyanın bir yandan okuyorum yaptık. da. Hakikaten e, neyini çıkardık? E, suyunu. Suyunu çıkardık. E, dünyanın suyunu çıkardık. Yarın öbür gün. Ben sana söyleyeyim çok da uzak değil. Yarın öbür gün. Bir 30-40 sene içinde. Ki bu da bizim yaşlılığımıza falan denk gelecek. Evet böyle biz de Bizi de, tamam, de, bırak... de, bizi de götürmeyecekler. Bırakacaklar burada. Afedersiniz. götürmüyor. Ya gençler aramızda <gülüyor> gençler sohbeti gidecek. bozuyorlar Millet vır, vır vır uzay gemileriyle giderken bizi burada bırakacak. Gitsinler tamam. Ben zaten bir şey demiyorum yani. Bizi bıraksınlar. Zaten daha gitmeden oraya e, nereden bakalım, nereden bakalım demiş bu bilim insanları. Kanarya adılarında bulunan Telescopio. E, Adı daki, teleskop mu? Telescopio, te da. Telescopio Nazionale Galileo'daki Nazionale Mars, Mars Nord cihazıyla bakmışlar. Ulusal şey müzesindeki <gülüyor> işte dürbünde bakmışlar. Dürbünle bakmışlar. Böyle birbirlerini iterek falan bakmışlar bir de. Sonra Bunlar ne? Yani Kanarya Adası'ymiş. Kanarya Adası'na gitmişler. Nereye yapalım dürbünleri? Kanarya Adası, Maldivler <gülüyor> <gülüyor> yapalım abi, ve Kuşadası'na yapalım. Ondan sonra da Kepler 10C diye isim vermişler gezegeni. Kanarya Adası'ndan baktığı güzel. Bence gezegen... Kepler 10C gene güzel, çok güzel bir isimmiş yani. Mega dünyadan. Mega dünya esas yani en yamanlığına rağmen bir özellik. Bir de özellik. galiba insanoğlu ne kadar teknoloji gelirse de böyle gezegenleri bulacak. Suyu, hava durumu bilmem nesi her şey çok güzel. Sonra şey olacak yani... Ya o gezegene taşınma masrafı yerine biz biraz Kendi bu gezegende şey yapsak birkaç yüz yıl daha oturalım falan diyecekler. Yani Aynen, zaten, doğru mantıklı abi. Çünkü Aynen, havaya giden para diyorsun. en Tabii. basitinden gezegen perdesi yani perde dediğin de At Atmosfer yani. yani. Atmosfer at masrafı yapacağımıza biz, de, biz burada mesela bir gezegen yapılır gezegeni. Tabii canım yepyeni orada inşa edeceğine burada gezegeni bir şöyle şey yap. Gitme gelme masrafı var, şey var. Yat. Tabii canım. Yani çok çok çok pahalı demiş. Zaten Profesör e, Dimitar Saselov var biliyorsunuz. Hı -hı. Biliyorum. ekipten bir profesör. Ben zaten isimli çeşit olanlardan seçelim ekibi demişler. <gülüyor> Dimitar e, hocamız şey demiş mesela bir konuşmasında canavar dünya bu adeta demiş. buna kanal yağduran da. Çünkü daha, bir de büyük olunca çok masraf Tam kafalar kapılar çok güzel canı var ya canı var canı var dedi ya hayır çok yer masraf yer anlamında yani, şimdi bak sen de taşınıyorsun küçük kara yer delik yer. yani resmen yani ama bütçede açılmış bir kara delik Sen yine yorulmadın <gülüyor> sen otonom değil fay ay her şeyin ne güzel hayırlı yani. uğurlu olsun ee, Kepler 10c 10C şey, şey mi? Aslında yerini kaybetmemek için bu koordinat sisteminde bir şey mi var? A, B, C, D diye gidiyor. O da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye Mesela gidiyor. Mesela gezegeni 2'ye dönünce Kepler 10 CB yapıyorlar yapıyorlarmış. ayırıyorlarmış masaları. Adisyonlar <gülüyor> karışıyormuş çünkü. Galaktik <gülüyor> adisyonlar. Öyle değil de her ayda bir benim de tahminim şey ayda bir değiştiriyorlarmış bunu. 10C Hmm. 11C <gülüyor> 12 C. C. şifresi belli olmasın Hep yerleri karışıyor mu <gülüyor> sonra fidan. <gülüyor> Çeşitli teoriler var Sevgili dinciler, bu konuyla ilgili Başınızı şişirme <gülüyor> Yenmiş de olabilir O zaman 40 reklamını 10 dakika geç gireyim Ne dersiniz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz. Modern Sabahlar'da yeni saat başladı. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Esprilerle, şakalarla devam edelim. Efendim, Espriler Oktay'dan, Şakalar Fahir'den. Espri dediğimiz şey aslında e, Almanya'da da aynı esprili ülkelerden bir tanesi. Ülkemiz çok bir... E, espri cenneti. E. Espri cenneti. Ama çok hiç fıkralarla Almanya gibi bir şey duymadık. Aa, fıkralarla kadar. Almanya şey dedi ama... Hayır, kon konuya girmeden e, Almanya dediğin şu, bizi... Bizi kıskanan Türkiye'yi kıskanan ve çekemeyen ülke değil mi? Türkiye'yi her şeyi kıskanıyordu. Ağaç iyice şey oldu. Iyiydi, iyiydi, şişti. şişti. Ay çıktı resmen. Aynen ee, orada RTL'de yayınlanan bir yarışma programı var. Nedir o da ee, kim 500 bin euro ister? Ee, yani bunun Almancasını sen söylemen lazım Oktay, o kadar Alman kültüre gönderdik seni. Hmm. Onu dur ben biraz çalışayım da ondan Onu, sonra. Onu bir Almancasını. çünkü tek tek kelimeleri biliyorum da. 500 milyar. 500 bin euro. <gülüyor> yani, lütfen. Neyse Almanya'da e, RTL'de yarışma programına Hristiyan Demokrat Birlik Partili e, milletvekili Wolfgang e, Boschbach katıldı. Ondan adamlar sonra, demek ki ekonomiyi böyle, böyle ayakta tutuyorlar. Yani her şeyden bütün yarışma programı. Git her yarışma programı bir milletvekili yani... Böyle eşantiyon verilen işte ne bileyim eşantiyon dediğim burada malzeme. Hep değil. açılışları hep Buzdolabı, fırın, uzun. televizyon verilen bir takım yarışma programlarında bile buluyorsun. Bakanlığı oradan düzmüş zaten. Yani sonuçta bir de Alman malı ya bunlar abi Tabii. çok uzun evet. uzun ömürlü oluyor yani. Derin dondurucular falan filan başbakanlıktan. Boşbah bilemediği bir soru için telefon jokeri olarak başbakan Angela MMM Merkel'i arayarak ee, şey demişiz. Telefon Joker'i. Hakkımı kullanmak istiyorum. Kimi arayacaksınız? Ee, başbakanımızı arayacağım. Sayın Başbakanımızı arayacağım. Angela Merkel diye. İlkinde çevirmiş böyle telefonu. Bir böyle telesekreter'e düşmüş. Hmm. That is why? falan diye böyle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demo deneme okun falan öyle bir şeydi. Doğru asist konuşmuştum <gülüyor> Asistli masistli konuşmalar olmuş Ondan sonra özel telefon şey <gülüyor> Öbür telefondan arayayım diye Öbür telefonu aramışlar Öbür telefonda da gene yani Tele e düşmüş Bağlanamamış, Bağlanamamış. Bağlanamamış. ve ben, ben size söyleyeyim Yarışmadan çekilmek zorunda kalmış 125 bin euro ile eğer bilseydi 250 bin euro Bakın çocuklar Belki akarı de... yok kokarı yok Ve RTL de buradaki kanallar gibi değil 2 ay sonra tak parayı veriyor Şimdi burada bazı kanallar söylemeyeyim böyle bir yıl ailelerce sonrasında aylarca uğraştırdıkları Şey medaller Angela Merkel'de şey olur muydu? doğru cevap verse de vermese de doğru kabul edilir miydi? Almanya'da öyle bir şey kanton sistemi Türkiye'de yok. olsa öyle olurdu yani. Başkanlık sisteminde oluyor. Ya Başkanlık hayır, sistemi olurdu. olsa başbakanlık sisteminde o yok. Başkanlık sisteminde başkanın söylediği şey doğru kabul Gerçi edilir. Türkiye'de olsa bir dakikada soruyu sorman gerekiyor ya. O bir dakikanın içinde sayın başbakanım Emir ve görüşlerinizi hazırız. bir biz maalesef falan diye uzardı yani. Abi şey. şimdi Almanya'da şans şansölye ya. Şansölye e, yanlış cevap verse de hayır efendim bilemediniz falan denilmez. De denilmez. Denmiyor. İdam. Ee... Almanya'da idam maalesef. Yok. İdam yok. Telefon hattı direkt kesiliyor. Almanya'nın sanayisi sıfır. Turizmi sıfır. Tarım. Sarımsıfır, pekçin pekçin sıfır, hava alanı, hava alanı bir o da sıfır. sıfır oldu, çok sıfır üzere. Köprü desen sıfır. Sıfır. sıfır, Ben size söyleyeyim, Almanya koca bir hızlı sıfır. tren sıfır, sanayi sıfır, sıfır, sıfır adamlar geliyor. Yani. Bir tek şeyleri var yarışmaları sosisleri var sosyeleri işte. var bir sosisleri var. Bir de, pasta, bir de pastaları var. Alman pastası. Alman pastası. Sen yani. bir pasta ile ülke ayakta nasıl tutuyorsun ya? Almanca yani. yarışmalarla işte. Araba diyorlar yani arabası ya kurbanım. O arabalar Aa. nerede yapılıyor? Bak burada şimdi markalar. Milyonarmış marka Almancası. Ha? Milyonar. Milyonar. Milyonare. Milyonare. Öyleymiş. Teşekkür ediyoruz kim verdiyse. Hesabı kolaymış. Hesabı kolay bize kolay. Devam edeyim efendim. E açmamış mı ben çok <gülüyor> acıklı bir tür hikaye. Ya. <gülüyor> Oktay valla senin... Açıkta cevap veremeseydi daha acıklı olacaktı. E, o yüzden, yani bence o evet önceden... Bakanlar Kurulu dönmüş. oturmuşlar. Bence Bakanlar Kurulu'nun ortasında telefon çalıyordu. Şey dedi. Meşgul etmiş. Meşgul edin Soruyu Acab da biliyorlardır. Acaba sormamış mı ki? Soru neymiş bu arada? Soruyu da sormuyor. Yani sorulmadı ki soru. Hımm. Yani soru önce yani. soruluyor ama. Önce hayır. soruluyor da işte buraya geçmemiş. Hani Angela Merkel'e sorulsaydı o sorunun bir esprisi olacaktı. O zaman tonlu soru var yani. Aa, ben buldum soruyu. Belki şey Neymiş? sorulmuştur. Ne sorulmuş Avrupa'dan abi? Avrupa'da'nın en gözde havaalanı. Hangisi olacak? Ha, Frankfurt, Frankfurt dese yalan olacak. Çünkü Müni. bizim üçüncü havaalanı. <gülüyor> yani çok komik yani. mi, mi Öyle değil mi? Aynen aynen. Aynen abi. Şuymuş soru. Eski Doğu Almanya'da WM66 marka çamaşır makinesi. Çok özür dilerim. Marka verebiliyor muyuz? Eski Doğu Almanya ise veririz. Veririz. Tamam. O zaman bir daha söyleyeyim. WM66 marka çamaşır. Merdaneli makineler onlar. Çamaşır makinesi. Demokratik Almanya'dan bahsediyoruz değil mi? Tabii evet. Eski Doğu Almanya. Demokrat... Doğu Almanya. Ee, Birçok sahibi tarafından nokta nokta içinde kullanılarak efsaneleşti. Ne içinde kullanılarak? İşte ne için kullanılarak efsaneleşti? Soru buymuş. Su içinde kullan yok değil. Ondan sonra bu soruda Doğu Alman kökenli şansölyeden başka kimseyi arayamam diyerek ee, onu aramışlar ama sonra... Yani şimdi Doğu Almanya'da Türkler pek yoktu da Türkiye'de eski merdaneli makineyle... Türkler pek yok muydu? Doğu Almanya'da hiç Türkler yoktu. Hiç yoktu yok. yani ama bizde şey için mi kullanıldı ya ne o? Çiğ köfte karmak için mi kullanıldı öyle çamaşır makinesi? Dondurma için mi? Bir şey için kullanmışızdır yani. Her şey için kullanılabilir. Yok. Alman pastası herhalde yapmak için kullanılır doktay. Olabilir mi? Olabilir. Ben çamaşır makinesi değil de buzdolabı konusunda şeyim. Hmm. Ee, buzdolabının ilk geldiği zaman serinlemek için kullanıldığını biliyoruz. Kapısı açılıp. Kapısı açılıp. Açılıp. suretiyle. Oh, oh valla bir ferahlık. <gülüyor> buzdolabını da bir serinle. Evet. Ama çamaşır makinesi neyse. Belki o şey, o sıkma yeri vardır ya. Hı -hı. Belki orada bir şeyler... Için mi kullanıldı. Pizza mı için diyor. Pide açmak için kullanmışlar. Pizza, pide. Mesela ne kadar güzel bir makine. Orada hamur koyuyorsun. Pidenin hamurunu şeye içinde de iç hazırlıyor. Döndüre döndüre. Zaten öyle makineler var Ege. Ya ama çamaşır makinesi sonra da çamaşırını Zaten yıkıyorsun. Zaten oradan hareketle çıkmışlardır. Emin ol yaptılar bunu. Önce pide makinesi mi yapıldı? Önce pide makinesi sonra çamaşır makinesine döndürüldü. Pide makinesi nedir ya? Ege'nin en büyük bu, buluşu. Bu da yani... Oradan veriyorsun, hamuru veriyorsun. Sonra pide olarak çıkaran bir otomatik alet. İçinde küçük robot veya mıknatıs var. Çok doğru. Çok ayıp olmuş. Eğer e, Sayın Şansölye'ye önceden sorulduysa neydi beyefendinin adı? E, Hristiyan Demokrat Partisinden e, Wolfgang Boşbaş. Boşbaş. Boşbaş. Eğer boş sorulduysa. <gülüyor> Suriye boşbaştı. <gülüyor> bunu söylemek Bunu işin herkesin içinden geçeni ben söylüyorum. Günler geçti şimdi. ama bir Suriye boşbakan adının söyledi boşbaşsa böyle demek gerekir yani. Yani eğer önceden sorduysa Sayın şan söyleyeyim. Sizi telefon şokeri olarak gösterebilir miyim şey, falan filan diye. Diyeyim. Sayın yani. Söylemesi zor ama Almancası daha kolay. Söylemesi zor ee... ama lezzetli. İnsanın ağzında hoş bir aroma bırakıyor. Aynı şeyden değil mi? Aynı partiden Aynı kökenden. Hristiyan demokrat mıdır? Tabii. Boşbah. Hristiyan Demek ki bir ayak üstünde sormuş. O da kabul etmiş. Ondan sonra falanlar filanlar. Falanlar filanlar. Yazık olmuş. Ayıp Rizk olmuş. olmuş. Almanya'ya bir darbe daha o zaman. Üçüncü havaalanından sonra en büyük darbe oldu bu. <gülüyor> bu da onlara en güzel cevap. Bence yeni bir karışıklık bekleyelim bu olaydan sonra. Çünkü Almanya bunun altından kalkmak Kar için, ya. yine ülkemizi karıştırmak için. Bir de o programda şey mi ya, bu oraları atılmıyor mu ulaşamayan ulaşılamayan adam olunca? Evet, Merkel olunca Pardon. olay olsun diye. Bak kaç ülkenin gazetesine çıktı. Ha, o yüzden, yüzden işte, tutmuşlar. Gündemde kalmak için yapılan bir numaradan öte bir şey değil benim genzlerimde. Neyse devam edelim. Biraz da Çok Amerika. merkezde şey demiş. Zaten ben demiş. Survivor'a katılacağız. <gülüyor> o da olabilir bence. Ee, yani aslında eski başbakanlar olsa onlarla daha iyi olur. Evet başbakanlar ve muhalifler değilse. Mesela Gerhard Schröder. Değil mi? Eski Bizim e, gelini Türk olan neydi Oktay? Gelini gelini, gelini, gelini. Türk olan baş eski. Helmut Kol. Helmut Kol doğru. Yani Helmut Kol kimdir? Doğru cevap. E, biraz Şarkı başladı ya. Tamam, başladıysa ee, yapacak espriler, bir şey yok. şakalar var da güzelim şarkı var burada bir tarafta. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Wow Şerk Radyonuzda'yla Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar. Acıkla magazin diyelim ya. Bakın çok önemli. Hem yaza giriyoruz. Magazin dediğimiz Şahır, şey. Ağır siyasetten sonra e, dinleyicilerimizi e, biraz hafifletiyoruz. Biraz soluklanabilecek. Sonra bir şey. da yemek. Sonra, evet. Sonra, sonra da yemek. Biraz a, biraz acıkmış olursunuz yıkaya <gülüyor> kadar. <gülüyor> Çünkü erken yiyince hep acıkıyoruz. Acıkıyoruz. Buyurun. Evet. E, Muhteşem Yüzyıl ekibi... E, Tatile Geç mi gitmiş? Yok geçen... Yunan Yok yok son iki bölüm zaten. 20. Altın Objektif ödül törenine çıkarma yaptılar. Altın Objektif mi? Altın Objektif. Nasıl kristal elma olduğuna inanıyorsun? <gülüyor> kristal altın <objectif>. diksiyon olduğuna <gülüyor> inanıyorsun da. <Yani. gülüyor> kristal diksiyon. Aynen öyle ee, şimdi ben şimdi isimleri söyleyeceğim siz dizideki rollerini söyleyeceksiniz. Hayır isimleri söyle biz vuu diyelim. Tamam peki ama biriniz vuu biriniz şöyle deyin mesela bir şey söyleyeceğim onun dizideki rolü. Tamam. Öbürü de vuhuu yapıyoruz. Tamam Hayır, tamam mı? Hayır si, si, si, sinema mu, mu, mu, movies diye şey yapalım Marlon Brando vuhuu. Eddie Murphy vuhuu tamam onu yapacağız işte onu yapacağız da karşılığında bir şey de söyleyeceğiz diyoruz işte. Tamam vuhuu diyeceğiz. Sen niye uzatıyorsun ya gel. Ya tamam hakikaten. Yani. Bu ben kendi diyeceğim, diyeceğim o zaman. Hep rolünü Hiç. abart, hep rolünü abart. Sonuçta sen bu çalışmalarına devam etmek için başka yerlere de gidebilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, Halit Ergenç. Ee, Sinan Karahan. Hayır. <gülüyor> yanlış dizide şey yaptım ya. <gülüyor> Olsun, o da doğru ama tekrar seni, muhteşem bir davet ediyorum seni. Süleyman. Kanuni, Süleyman değil, Kanuni. Doğru değişti o. Evet. Abi, bir şey soracağım. Şimdi bu e, Hürrem değişti ya. Hürrem tabii şey de değişti. Hürrem değişmedi. Hürrem bir yaşlandı. Çelik mi diyecekti? Yani Hürrem'in oyuncu sana. değişince aksanlı mı konuşmaya başladı gene? E, yerine gelen değerli oyuncumuz Asuman Krause. <gülüyor> değil, ya. <gülüyor> <gülüyor> değil ya. O değil ya. 12 kişi biliyorum zaten Türk televizyon aslında. <gülüyor> tutmayınca da çok zor durumlarda kalıyorum sevgili dinleyiciler. Neydi amca'nın adı ya? Bak çok ayıp oldu. Her boşandıktan sonra soyadı da değişti ya. Han size Şey ya, şeyin annesiydi o. Evet. Bir İstanbul masındaki Bunun kızın adı. annesiydi. Yani kim dedi? Onun şey annesi. Müstecmilatta yaşarlardı. Müstecmilatta yaşarlardı bu olur. Sonra yaşlandı saraya geçti. Tayfı, Allah var. O, o da Süleyman mı diyor yoksa Süleyman mı diyor? Kandım. Toparladım artık bu yaşa geldim. Sultanım mı diyor? Paşam mı diyor? Sultanım diyor. Sultanım, Sultanım demiyordur da da da herhalde. De. Ay paşam. pardon ben de karıştırdım. Paşam mı? Ya sen hükümdara nasıl paşam dersin ya? Komutanım diyor. <gülüyor> Komutan. Müdürüm diyor. Abi diyormuş abi. <gülüyor> Sevdiğim abi. kız bana abi dedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sinirlerim vallahi şey oldu lütfen Ali Tergenç Evet Sinan Karahan Sinan değil Karahan o Aliye'deki değil. rolüydü Kandone. Muhteşem Süleyman Muhteşem Süleyman tamam evet. evet. evet. Nur Fethahoğlu Nur Fethahoğlu ee, e... Hacem Sultan şeydeki Hacem Sultan cevabını İkinci plana atılan kız Evet. Ee, Edirne sarayına gönderildi. Edirna Sultan. Neydi ya? <gülüyor> Edirna'yı gönderdi. ablası. Bihtherin ablası doğru. Mahi Devran olacaktı. Evet. Mahi Devran. Evet devam ediyoruz. Sarpakkaya. Sarpakkaya Avrupa Sarp e, yakasındaki çocuk. <gülüyor> <gülüyor> o senin dedin Sarpapak. <gülüyor> Sarpapkaya kimdi? Atmacalı. Onu Atmaca Sultan. <gülüyor> Atmaca Bey. Atmaca, atmacalı işte adı üstünde. Atmacalı Bey. Ya geçen bizim dükkanımıza geldi muhteşem yüzyıldan biri. Herkes tanıdı ben tanımadım. O olabilir mi acaba? Bey. Adam mı? Hı -hı. Sakallı mı? Sakallıydı evet. Zaten bizde de sakallı silahçı adam, silahçı adam yok. yok evet. Sivilde de sakallıydı ama. Ondan sonra devam bakayım bir. Başka? Ee, Bakıyorum ben. Engin Öztürk. Engin, Engin Öztürk. Öztürk. Engin Öztürk. En Barbaros Hayrettin Paşa. Güzel. Güzel. İngin Öztürk. Sana baştan bir dizi yaptıracağım Ege Sen o konuda rahat ol Ha şeydeki çocuk da İngin Öztürk Şeydeki çocuk, Ç çocuk doğru kara kara olan mı? Evdeki ses ee, şey, ve şey, Fatma şeydeki Gül, çocuk Fatma Güldeki e, Evet tamam şey, Kara olan Şehzade Selim Şehzade Selim Kötülerden evet. biri Evet Ve saray erkanından kimi ararsanız O 20. altın objektif ödül törenindeydi Fakat törenin en renkli neşeli ismi ee, Şüphesiz ki. Mehmet Günsur parantez içinde. 32. Şehzademiz baba. Kargo. Karlo. Karlo. <gülüyor> kargocu Mehmet diye geçiyor. Ee, kargocu Mehmet. Getiriyor götürüyor Mehmet falan Günsur, ya. Mehmet Günsur toplu fotoğraf çekiminde rahat durmadı. Kolunu Engin Öztürk'ün omuzuna attı. Sonra baş parmağını orta ve işaret parmaklarının arasına sokup ayıp bir işaret yaptı. Kime yapıyor? Niye yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ha, objektifleri. O, onun yüzünden boğduruldu ama değil mi? Yok önce boğdurulmuştu zaten boğdurulduğum için daha da bir şey yapamazsınız bir şey boğdurdunuz canım, diye. Objektiflere dediğin altın objektif. Altın objektifleri. Yapmış. Yapmış. Ne yapmışsın niye öyle bir şey yapmışsın? <gülüyor> efendim altın objektif bu değil, lütfen, Herkes var. bunun denemesini yapsın. Hatra fotoğrafında mı yapmışlar? Evet baş parmağını orta ve işaret parmaklarının arasına sokup ayıp bir işaret Aynı olan... eldeki baş parmakla aynı, aynı eldeki. eldeki evet Çünkü mesela bunu yapınca bir, da, olmuyor. bir anlam olmuyor. Kesiyorum Ama bak, aynı elde olunca evet. Ve bununla da kalmayan Mehmet Günsür tören çıkışında İtalyan eşi e, parantez içinde Katerina'yı... E, Bana Rus gibi geldi. <gülüyor> üç çocuğunu, üç. Bu arada üç çocukları var biliyorsunuz. Üç çocuğunun anası Katerina'yı ağzından öptü. El işareti bundan. Öper öper abi. Öper öper. Sonuçta nikahla. eşim. Dostum şey Belediye nikahlı eşim demiş yani. Bu arada Vahide Hangi belediye gördüm. demişler? Milano Belediyesi diye cevabı vermiş. <gülüyor> Çünkü İtalya nasıl ya. Göksu e, Hanım hatırlatmış bize Twitter'dan. Vahide gördüm oynuyor hükmü. Vahide gördüm. Hı -hı. aksansız konuşuyor. Yalnız Vahide gördüm, Vahide gördüm değil artık. Vahide gördüm değil. Soyada değişti. Doğru. Değişti. Vahide Sultan diye geçer. Vahide kendisi. Sultan diye. Yani onu bir düzeltelim vahide gördüm. Eski de boşandıktan sonra gördüm soyadı maalesef. Kullanılamıyor maalesef. Bir yerden valla Göksu Hanım bir yerden yakalandınız Faire. Doğru yani. bayağı Baya bir 10-15 dakika sürecek gibi ben hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam Aa, edersem yani. Fahir biz şey yapalım. Yoksa e, Napoli'ye Napoli götüreceksin. Napoli bak, bak Milano'da lak cevabını verdi Napoli. Hadi bakalım Napoli. Napolili... Napolili... Liv lillil. Liv lillil. Haydi Napolili. Napolili Robin. <gülüyor> değil. Laksırlar. Biz de Romalı Pirana inanıyorsunuz da Napolili Robin'e, Robine. Robin e mi Napolili Robin değil. Robin çünkü dediğiniz gibi nereliydi? Laksırlar. Laksırlar. Laksırlarlar. Birinden bahsedeceğiz. Kevin Kozlar Ha, o da napoli 125 doğumlu dediğimiz Yaş. 125 yaşında doğum yeri napoli ve 3 malzemeli diye geçer eee tabi doğru napoliten pizza napoliten dediğin margarita napoliten diye, ne diye geçer napoliten sos, sos o senin dediğin napoliten evet. soslu Aman makarna ama margarita gelmiş öyle öyle o hikayeyi mi anlatıyorlar haziran 1889 yılında ilk defa yapılmış margarita ve geçen gün işte 1 haziranda 125. yaşı törenlerle kutlandı. Kraliçe Margarita için yapılmış diye evet, böyle şeyler var da evet. ben şimdi kral olsam bir yere gitsem mesela Hı -hı. ne evet. bileyim ee, çeşmeye gittim. Hı -hı. Benim için mesela ekmek arasına sucuk kaşar koydular domates biber ve bana kumru yani kumru yaptılar ama Ege Sultanımızın şerefine Ege Sultan diye ekmek arası bir şey getirse ben biraz bozulurum onu. Ya ya, ama öyle düşünme Çünkü ya. Çünkü baraj olabilir. Sene mesela. 1889 öyle düşün ya. O zaman olur mu canım? Yani şey sen burası, daha zengin bir şey olsa hoşuna giderdi. İtalya'dan gider bahsediyoruz ya. Her daha tarafı zengin. mimari eserlerle donattılar. Birisi adına oraya. Anladım, ama şöyle eser eseri, yapılmış, Öbürüne O post. eserleri yapmak için zaten makarnaya şeye karbonik hidrata tadil yıllarca. Ama şöyle düşün bir de yani senin çok güvendiğin bir usta var. Tamam. Aşçı. Onu sen çağırıyorsun Esposito. Esposito diye bir usta var. Margarita'yı bulan pizza ustası. da O da şey diyor. Efendim başınızı şişirmeyeyim ben de böyle bir şey yaptım. <gülüyor> e, afiyet olsun. Ondan verelim size Margarita yaptırayım? İkram edeyim diye seninle konuşan, senin de sevdiğin bir usta var. O sana üç tane farklı şey getiriyor. Bunlardan bir tanesi de o dediğin. Yani sen illaki seversin abi. Hayır bir de o kraliçe... Hayır ben yerim de ismimi vermem. Hayır sen ismini, i̇smini vermiş şöyle şeyler bir şeyler vermiş. Kraliçe Margarita'nın midesi bozukmuş. Hı hı. Midesi bozuk. Bozuk dedim. Sucuk, salam yiyemiyorum demiş. Hiç şey koymadım demiş. Midem de ekşiyor zaten. Bağırsakları da bozuk. Efendim demiş, ben size sade bir şey yapayım. Zaten Değil çok doğru fay hikayesinde de bu var. Sarımsak sosunu özellikle istememişler. Sarımsak sosu olmasın o güne kadar çünkü ağır sarımsak sosu kullanılıyormuş. Akşam demiş Ma kraliçe Margarita şey demiş. <gülüyor> akşam bir şeyler en enişteniz geliyor demiş. Efendim demişler. Öyle şeyler sarımsak. O da hiç sevmez tabii şimdi. Hiç sevmez. Kraliçe adam de olsa. Sefer'den dönmüş. <gülüyor> sefer'den dönmüş. Hanım'ı sarımsak kokusu. Hoş geldin. Hoş geldin deyince adam. nasıl şunu. Sefer nasıl geçti? Sefer bey. Sefer. Yani... <gülüyor> Olur mu Hayırlı uğurlu olsunuz Amargitamız. Mozzarella, domates, ve fesleğen. Valla bugün canımız çekti. Güzel bir domates, fesleğen ve peynir mi? Domates, fesleğen, mozzarella evet. Yani kaba kaba işte. bir hesapla bu. Dur. E Gidip dükkanda yiyelim bari. Vallahi canım kişi. çekti ya, yemin ediyorum canım çekti ya. Yani şöyle bir bakıyorum da Napoli'deki kutlamalar sırasında hiç böyle bir dev pizza falan filan gibi bir, bir şey yapılmıyor. Ya. 5.000 kişilik kütüpte ortaya konan şehrin meydanına dev bir beraber... fırın gerekir. O dev fırını yakmak için de yemin ediyorum 5.400 gücüyle bir körük <gülüyor> şey yapılması gerekir <gülüyor> Napoli'nin de öküzü yani iyidir de demek. Bizim demek Adana'nın özelliği o bak. Ne? Orada bir buçuk kilometre bile kebap yapabilirsin İnce çünkü fırını yapmıyorsun ya altını sadece düşüyorsun fırında tepeyde kapak. Çok zekisin ha şey. vallahi var ya vallahi Adana ustaları onu bulmuşlar zaman yarın öbür gün rekor yaparız hiç fırınlık bir şey yapmayalım demişler rekor yapmak rekor yaptım Aldanı seven Sana alkış de. yapıyor diyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay bu özel radyolar Türkçe'mizi çok bozuyor. Maaf ettim. Maaf ettim. Dilimizi maaf ettiler. Maaf. O zaman walk walkla devam Mahf. ediyor. Mahf. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İstink radyonuzu duydum modern sabahlar. Yo, ben dördüncü seviyeyi seviyorum. Yo. Aynı yapıyorsunuz. İyo. O değil. Kişteme gibi değil. Yo. Pardon anne, seninki çok güzel Ben olduk. aynısını yapamadım. Seninki aynı kişiden mi oldu? Seninki aynısı oldu. Biraz çalışayım ben bunu. Yarın aynısını yapacağım. Ay vallahi bir saatin daha sonuna geliyoruz. Yani ne yapacağız? Ne edeceğiz? Günün daha sonuna geliyoruz ve yağmurlara salınacağız. Yağmurlara salınacağız da bir şey soracağım. Böyle Sen, Haziran olur mu? Ya? Ya böyle, niye Londra'ya çevirdik ülkemizi? Gayet güzeldi. Yani bu, Almanya ile zaten aramız kötü. Üçüncü hava <gülüyor> bu, bu hava durumu yüzünden İngiltere ile de aramız kötü olsun çünkü onların havasını da aynen çalmış olduk. Çalmış yani. olduk yani. yani. Ankara değil. Ve Lo dağ yağmurlusu. Yani daha... İngiltere'de günlük güneşlik bugün ya. Evet canım bugün 13-14 derece. Üstelik hakikaten açık yağmur yok. Londra'da yok. Burası Londralı gökyüzüne bakıyor ya nerede bu yağmurlar diye. İngilizler koşa koşa Türkiye'ye geliyor. Adam yağmura alışık çünkü. Ve biz bu kadar İngilizce alışık mıyız? Orası o, da, da soru ya. işareti. Belki o... gümbet. <gülüyor> çünkü orası bir, bir de şey var. Ee, hmm, kaş maya. kalkan patara. Ee, oralar hep... <gülüyor> Bir şey söyleyeyim, Marmaris'te de çok İngiliz var. <gülüyor> Teşekkürler. Çıkayım <mı> burdan. <gülüyor> çok çeşitli bilgiler. Sonuçta hepsi bizim için. Hepsi. YouTube açıldı. YouTube. Evet YouTube açıldı. Evet doğru. Hayalisi ulusu YouTube e, nasıl diyeyim? Legal YouTube açılışımı Commodore 64 ile bas gitarı birleştiren bir kadın videosu izleyerek yaptım. Ne demek? Komodör 64 ile bas gitarı nasıl birleştirmiş? Vallahi çok güzel birleştirmiş. O kadar özendim ki. Tek vücutta mı birleştirmiş? Tek vücutta. Ne yapmış? Böyle gitarın gövdesini sökmüş. Oraya komodör 64 saat takmış. Orada basın sapı duruyor. Arada düğme araba diye şeyler çıkıyor. Aa, çok, çok güzel yapmış. Sen ne izledin Fahir? Ben de Valla ayıplı söylemesi şey açtığımda ilk şey diye gösteriyordu. Önerilenler diye. Çipetpet vardı. <gülüyor> Çipetpetle başladım. Yine. Onu mu izledim? Valla. Hmm. Ben de Kopenhag'dan sokak görüntüleri diye bir video vardı. <gülüyor> ee, Danimarka. Diye oradan Kopenhag'ın sokaklarını uzun uzun izledim. Ne kadar güzel. Altı dakika, altı buçuk dakikalık bir videoydu. Çok iyi. Çok mutlu, iyi. Mutlu insanlara izledim. Böyle Ondan bir şey böyle bir şeymiş demek bittim. ki dedim İşte Ondan mutluluk buymuştu gitti. ya, buymuştum eğer. Evet. Mutluluk Kopenhag'da bir semt adıymış. Çok güzel. Youtube'umuz açıldı. Bir de bir şey soracağım. Şimdi bu bilgi önümüze geldi de benim önümdeki e, son birkaç e, bilgiden bir tanesi. Size de sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi Amerika'nın falanca üniversitesinde yapılan filanca araştırma diye tamam. devam ediyor da. 1950 ile 2012 yılları arasında ülkede etkili olan 94 kasırganın isimleri, şiddetleri ve yol açtığı sonuçlar incelendi. Kadın ismi taşıyan kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısının erkek ismi verilen kasırgalara göre daha fazla olduğu belirlendi. Sorum şu. Hiç Roger ya da Mackmanem'ın ya da e, yok Nino'lar, Nino'lar hep. Nino El Nino, e, Nino dediğin erkek ismi mi o Nino çünkü... hem erkek hem kadın ismi. Unisex isimler verildi de hiç ben hep kasırgalara kadın ismi veriliyor diye. Yani bunun adına Kat, Katrina vardı mesela. mesela en şeylerinden bir tanesi başka da kadın ismi şu anda. Ya demek ki bu kasırgaları saptayanlar cinsiyetçi adamlar. Evet. Aynı bizim hanım gibi esip gürlüyor diyor mesela şey. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ağzıma şey geldi. İlk kasırga ismini veren kim? İlk kasırga ismini veren İlk kasırga, kasırganın bu kayıtlarının daha kolay e, tutulması için... Bunlar Kasırgalara isim, isim verelim, İsim verelim abi demişler. Cengiz tamam, mi ilk öyle kasırganın oldu. ismi? Öyle, bilmiyorum işte. İlk kasırganın ismi kadınmış. Kadın Hı. adı neymişti? Ee, onu da bilmiyorum. E, Ama bilmiyorum. yani bir... Yarın öbür gün bir, bir yarışmada Hakikaten ha Oktay. Bir meteorolog bunu koymuş. Kesin eşinin adını vermiştir. O meteorologun adı var mı? Kayınvalidemin adını Çok vermiyor. mantıklı. Bakalım onunla ne, ne diye yazacağız. İlk isim verilen kasırganın. İsterseniz... Biraz, e, bir abi çok, çok ...sonuna önemli. geldiğimiz şu dakikalarda... Onu, onu vermeden gitmeyelim abi. Bir dakika abi dur onu Dinleyiciler yapamazsak yani. yani şimdi bir tarafta anap şarkı da başladı buyurun Veremedik ismi de Veremedim veremedim, veremedim. O zaman şöyle yapalım sevgili Bunu herkes araştırsın kendi imkanlarıyla. Evet. Google'a mı girer nereye girer falan filan Yarın sabah buluşuruz Bir mükemmel bir gün olacak